Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi. Peshbaba pazarı merkezinde. Evet, bir metropolitikadan daha merhabalar. Ee, günaydın sevgili açık radyo dinleyicileri. Ee, bugün araştırmacı akademisyen Ayça İnce ile birlikteyiz programımızda. Ayça bizim programın zaten eski konuklarından biri. Ama bugün vesile oldu olan şey gene yakın zamanda bir tartışma. ...kent yönetimleri ve kültür konusunda... ...yaşanan bir tartışma oldu... ...Pera Müzesi'nde... E, ...bu geçtiğimiz günlerde olan... ...bir... E, ...toplantı yuvarlak masa şeklinde gerçekleşti... ...pazartesi günüydü zannedersem değil mi... ...pazartesi evet. günü o toplantıda... <gülüyor> ...hem Ayça... E, ...yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını... ...kültür altyapısıyla ilgili bir araştırma gibiydi... ...evet... ...işte belediyenin kültür... E, ...aslında içeriğini de ilgilendiren... E, ...bir şey... Belediyeler kültürü nasıl yönetiyor aslında? Biz de bunu programa taşımaya karar verdik. Tam da seçimler öncesi. Çünkü aslında biraz da kültür dediğimiz zaman her şeyi içeriyor. Yani kültür dediğimiz zaman bu sadece böyle bir şeyde bugünkü anlayışı, yani kültürün algılanışı biraz sanki kültür işte süs gibi yani hayatı renklendiren bir şey gibi falan ama... Diğer taraftan kültür yani bütün şeyi, e, siyasi programları e, yapılandıran e, e, kamusal e, kararların oluşumuna yol açan bir şey kültür aynı zamanda. Bu açıdan da aslında çok önemli bir yeri var. E, i̇tilmiş olduğu yani böyle politik alan dışında piyasa e, mantığıyla kurgulanmış şekliyle kültürün belki böyle bir e, şeyi var, görünümü var. Ama bizim burada konuşacağımız daha çok tabii bu e, olanla... Aslında olması gereken arasındaki ilişki belki. Evet. Şimdi ilk önce görünümü, görünümü şöyle bir senden sergilemeni rica etsem. Kültür konusunda yerel yönetimler ne yapıyor? Nasıl yönetiyorlar kültürü? Birazcık e, yaptığın çalışmadan da atıfla bizi aydınlatsan. Tamam. Ee, seve seve. Ee, ben şanslı bir akademisyenim. Çünkü saha dediğimiz e, pratiklerle iç içe bir buluşma şansım var ve gözlemleme şansım var. Bu benim doktora evet. test konumdu ve doktora test konumda gözlemlediğim bir şeyin bende yarattığı şaşır tam durumun üzerine gittim. Bu da neydi? Son dönemde e, İstanbul'da biliyorsunuz 39 tane ilçe var. Bu büyük şehrin dışında. 39 ilçenin 79 tane kültür merkezi vardı. Ben bu çalışmayı tanımladığımda. Bu 79'un 69 adedi son 10 yıl içinde inşa edilmişti. Bu çok önemli. Muhteşem yani kültüre yatırım yapıyor. İnanılmaz evet. ve e, tabii ki bunda 2010 süreci etkendi. Yani ilçe belediyeleri 2010'da bizim katkımız ne olur dediğinde İstanbul'un Avrupa Kültür Başkentliği sürecine. E, bu inşaayı en azından yapalım, bir şeyler değiştirelimdi. De. Tabii yine şimdi bu kültür merkezi dediğimiz şey Debin Senin kültürü işte en geniş haliyle tanımladığın gibi adını bile koyarken bir tanımı da getiriyor. Yani bu yaptıkları 69 ya da 79 merkeze isimlendirirken bile e, işte kültür merkezi, kültür sanat merkezi, kültür ve gençlik merkezi ya da başına bir büyüğü koymak. Nazım Ekmet Kültür Merkezi, Türker Saylan Kültür Merkezi, işte Namık Kemal mesela çok sayıda duyduğumuz Barış Manço 5 tane falan var İstanbul'da. Böyle çeşitli e, göndermeleriyle de geliyor. Bu anlamda aa, ilginç diyorsunuz. Ee, ben İstanbul Ekibi'nin Avrupa Kültür Başkentliği çerçevesinde e, bir eğitim programı düzenlemiştik ve orada bu kültür merkezlerini yöneten ilçe belediyelerin kültür müdürleriyle tanışmıştım ve onlarla uzunca 18 haftalık süreler zamanlar geçirmiştik. Ve o zamanı geçirince de bu kültür merkezi denilen ki bunun farklı yine tiplerini gençlik evi, semt konağı, işte toplum konağı Toplumu çok az duyuyorsunuz aslında, görüyorsunuz ve onları merak etmeye başladım. Şimdi mesele bu. Onların içine girip çıktıkça ee, şeklen, bu şekil kısmının altını çiziyorum, benzerlikler görmeye başladım. Yani bina yapıları sanki aynı mimara ya da e, ne diyelim müteahhite verilmiş gibi ya da bir tane örnek plan var da. Bu örnek plan elden ele dolaşıyor, kenarı köşesi bürkülüyor ve hani bunu yapalım deniyor gibi. Bu da nasıl bir prototip genelde? Çok amaçlı bir salon var. Yani illaki çok amaçlı. Şimdi bu çok amaçlılığı da hemen yine parantez olarak düşünmeye de açmak lazım. Her şeyi tek bir yere sıkıştırmaya çalışınca hiçbir şey tam olmadığı mekanlar görüyoruz. Yani e, sanatçıların kulise olmadığından yakındığı, izleyicinin sütunların arkasında kalmaktan görme kapasitesinin yakındığı falan... Yerlerde olabiliyor. Çok iyileri de olabiliyor. Şimdi birçok amaçlı salon var. Bu çok amaçlı salonun yanında e, konferans salonu olarak olabilir, dinlencelerin olabileceği küçük salonlar var. Bir de son dönemde eklenen sınıf tipolojisi var. Yani küçük küçük sınıflar, derslikler var. Yani küçük küçük odalar. Bunları birleştiren kısımda ise... ...bir sergi salonu olabilecek... ...dönüştürülebilecek... ...bazen fuay olarak yorumlanabilecek... ...bazen kermes yapılabilecek... ...ama yapılmadığı da görüldüğümüz alanlar çıkıyor... ...yani böyle bir... E, ...binalar görüyoruz... ...tek ya da çok katlı olabilir... ...falan filan... Bunların projelerini... E, ...kimlerin yaptığını... ...tahmin edebiliyor muyuz? Mesela ben de gezdim... ...mesela çok büyük bir kültür merkezi yapılmış... ...diyebilirim ki... Yani İstanbul'daki en pahalı kültür merkezlerinden bir herhalde Tuzla'dakiydi zannedersem. İstanbul modernden falan daha çok para harcandı kesin. Mesela sahne sisteminde e, şey vardı orkestra havuzu vardı hidrolik e, şeyle orkestra havuzu çöküyor yukarı çıkabiliyor mesela <gülüyor> sahneye ya da. Belki oradan oyuncu da çıkabilir bilmiyorum. Ama böyle bir hareketli içinde şey olan... ...platform olan bir sahnesi olan... E, ...bir kültür merkezi vardı. Fakat e, bize göstermek istediler. Böyle cebinde pensle bir adam geldi. İşte ben size göstereyim... ...bu kültür merkeziniz çalışıyor falan diye. Taşeronun adamıymış. İndirdi platformu. Dedim ki ama korkunç bir şey var burada. Çünkü kenarı giyotin gibi. Yani kenarı yatay olarak kaplı değil. Keskin bıçak gibi yapılmış... Yani birisinin ayağı hafif parmakları kenarda kalsa keser. Dedim burada dedim çok büyük bir tehlike var. Aman dedim siz şey yapmayın merak etmeyin kullanmıyoruz zaten dediler cevap olarak. <gülüyor> Bu bizi bir yere götürecek. <gülüyor> Ama muhtemelen o andığın merkez İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kültür merkezlerinde. Evet büyük Yani evet. şimdi özellikle dikkat çekmek isterim. Benim biraz daha yerel, yerelle mahalleliye ve ilçeye yakın olan ilçe belediyelerine baktığımı. İBB'nin yani Kültür AŞ tarafından çoğunluğu yönetilen kültür merkezleri bu debin saydığım 79'un üstüne yine araştırma sırasında 45 adet dahaydı. Yani öncelikle bir şunu görelim. İstanbul özeller dahil değil, üniversiteler dahil değil, atıyorum konsolosluk ya da yabancı e, menşeli merkezler dahil değil, yaklaşık 130 tane... Belediye eliyle büyükşehir ya da bir kültür merkezi vahası halinde. Avrupa'dan daha zengin diyebiliriz İstanbul'u. Yani bina ve altyapı olarak ki evet. altyapı işte tartışabiliriz ama hadi yapmayalım. Böyle bir durum var ama benim dikkatimi çeken şey okey binalarda bir benzerlik seziyorum. Peki bunların programları nasıl oluşuyor ve neler vardı? Programlarına bakmaktı. Ve sağ olsun artık tüm belediyeler programlarını basan, bunu online hale getiren, web sitelerinde yayınlayan, gerilinde Twitter gibi araçlarla bunları duyuran haldeler. Hala kimi belediyelerde eski tip anonsla sokak arasında anonsları da duyduğumuz var ki bunu inanın daha E, yerele, halka daha yakın bir yöntem olarak adlettiğim de oluyor. Çünkü herkesin internet ve Twitter kullandığını söylemek mümkün değil. Anadolu şehirlerinde ya da Ege'de evet, özellikle evet. o parlörden söz ediyorsun. Evet, evet. evet. Bunu aslında hala e, Şişli Kuştepe civarında rastlarsınız arada sırada ama. Adalarda var. Belki. Hı. Ki e, yani işte bu yine başka da sonra da konuşabileceğimiz şey hep bu ilerleme, değişimin pozitif anlamda ileriye gitmenin ne kadar ileriye gitme olduğunda da tabii bakılabilir. Yani aslında hoparlörler ...yapılan duyuru bir sıcak temas demek. Twitter üzerinden olansa bambaşka bir kitleye hedeflemek falan filan. Yani şimdi e, hadi önce tanımlamaya devam edelim. Kültür merkezlerinde de belli programlar var. Bu programlara baktığımızda da hepsi aslında jenerik e, olarak birbirini tutuyor. Yani film gösterimi yapılıyor. Çocuk ve işte büyük filmi diye bunu bölüyorlar. Tiyatro gösterimleri keza yine çocuk ve... Erişkin tiyatro diye bölüyorlar sonra çeşitli konuşmalar konuşmacılar daveti eğitim seminerleri ve o de bin derslik olarak bahsettiğim odalarda da belediyenin durumuna meşrebine diyeceğim uygun olarak ismekler olabilir halk eğitim eğitimleri olabilir ya da bağımsız eğitimlerde verilebiliniyor. Dolayısıyla böyle açık radyanın belki programı gibi diyelim günün saatlerine bölünmüş olarak programlar oluyor. Genelde bu programlar ücretsiz ama daha büyük etkinliklerse sembolik ücretli olarak da olabiliyor. Şimdi bu önemli. Çünkü nedir? Burada saydığım yaklaşık işte 80 tane kültür merkezi İstanbul gibi devasa bir metropolün en ucundaki belediyesine kültürün arzını sağlıyor. Yani belediyenin görevleri içinde kültür arzı var. Şimdi burada önemli işte nokta bu. Niye pazartesi günkü toplantıda da başlangıcımız oydu. Yerel yönetimler ve kültür politikaları ile kültürün arzı niye önemli? Çok basit adı üstünde yerel yönetim. Yerelli temsil eden, halkın sözünü içeren bir bir e, hatta merkezi yönetimi alternatif olan bir yönetim biçimi şimdi ne oluyor e, nasıl bir yerel yönetim sorulardan biri bana oy versin ya da vermesin o kişinin o hane halkının çöpünü toplamam diyemiyorsa ve kültür de bir haksa o halkın o zaman onun kültürünü de arz etmeyeceğim deme şansını sahip midir mesela sorulardan biri bu herkesin çöpünü toplamak durumunda Peki kim bu yer? O ilçe belediyesi sınırları içinde yaşayan kim? Kültürel ihtiyaçlarını ve bu ihtiyacı karşılamak da belediyenin görevi mi? Evet, görevi. Ve üstüne üstlük son 10 senede belediyelerin bu konudaki bütçeleri, kaynakları arttı. İşletme güçleri arttı. Şimdi bu noktada Ee, bir üste çıkmamız gerekir eğer sonra da konuşabiliriz. AKP'nin e, hem merkezi yönetimde e, iktidara gelmesiyle değişen bir şey var. Yani öncelikle söylenen olarak sonra da pratiğe nüfus eden değişen bir şeye bakmak lazım. Yani ne dediğini görmek lazım. Şimdi öncelikle AKP'nin 2002'de iktidara gelmesiyle e, yerel yönetimlerde de ciddi bir hakimiyeti söz konusuydu. Merkezin yereli alternatif oluşu neredeyse yok oldu. Yani bir tek vücut gibi ilerliyor. Nasıl bu? Yani merkezi yönetimin kentlere, mahallelere, ilçelere uzanmış kolu sözcüsü, aracısı gibi. Ama burada buna şaşırmamak lazım. Çünkü her zaman bir merkezi yönetim, yerel yönetim arasında gerilim ve uyum daha önceki dönemlerde de oldu. Zaten yani, uyumsuzluk olursa da o da merkezi hatta oluyor. Çok doğru. Yani gene yerel merkez olarak bir uyumsuzluk olmuyor. Gene merkeziyetçilik üzerinden bir kesinlik, uyumsuzluk kesinlik. oluyor. Diyelim yani. ki güçlü bir İstanbul Belediye Başkanı ne yapabilir? AKP'nin merkeziyetçi şeyini gene merkeziyetçi bir şeyle zayıflatabilir. Ama yerel şeyi inşa ederek... Farklı bir politika biçimi yaratarak pek olmuyor. Ee, evet bunu pek görmedik. Yani e, atıyorum merkezi hükümetten farklı bir partide birisi kazanırsa eyvah deniyor. İşte bütçelerin kısılacak, kaynakların kısılacak, senin için sorunlar ortaya çıkacak deniyor. İşte ondan sonra da başka bir şey ortaya çıkıyor. Debin dediğin gibi yani bu kısıtlar ve sorunlar yüzünden mesela e, İstanbul'un en çok gördüğü şey... E, ...Yıldız Belediye Başkanları yani belediye başkanlığı kimliği üzerinden, liderlik üzerinden... Kendini yine merkezeşçi biçimde alternatif olarak konumlandırmak yani yine toplumcu bir anlayış değil bir buna bakabiliriz ama istersen müzikle bir yapalım. ara verelim ondan sonra böyle bir üst ölçüye bakıp tekrar yere inelim. peki müzikle ilgili tercihin ne olurdu ben David Bowie'den yanayım çünkü e, peki o zaman kentli <gülüyor> tamam <gülüyor> oldu kentli. David Bowie'den dinliyoruz bir kutlama yapmış olduk. David Bobby'den Valentine's Day'i dinledik. Son albümünden. Evet. Ee, umarım bizim de her günüm sevgililer gibi. <gülüyor> günü gibi olur. Özellikle gelen seçimlere kadar geçecek süre. Ee, sırf benim değil bir sürü akademisinin kod ettiği yani e, nasıl diyelim tekrarladığı bir dönemler e, kültür ...konularında müsteşarlık yapmış olan... ...Mustafa İsen'in bir lafı var... Ona, ...onunla başlamak isterim... ...yani ta 2007'de söylediği bir... E, ...beyan var... ...şöyle diyor... ...bizim kültür programlarımız var ama... ...biz bir kültürü topluma dayatmak istemiyoruz... ...yani bizim sevdiğimiz... ...bizim seçtiğimiz bir kültürü topluma dayatmak istemiyoruz... ...tam tersine... ...çağdaş dünya bu işi nasıl yapıyorsa... ...biz de öyle yapmak istiyoruz... ...çağdaş dünyanın yaptığı iş şu kültürü herkes için erişebilir kılmak. Bizim bu konudaki politikamız budur. Bunun için ne yapacaksınız diyor. Ve işte kendine göre diyor ki ben resim yapmak istiyorsam bana buna uygun altyapının resim atölyesinin hazırlanması gerekir. Devletin görevi de aslında budur. Biz de kültüre bu bakımdan ehemmiyet veriyoruz diyor. Şimdi bir kısmı evet çok çağdaş yani dilin. Hatta bunu böyle bir demokratikleşme gözünden okursak iki üç tane de şey çıkarabiliriz. Yani biri Nasıl diyor kültür devletin görevi diyor e, kültür erişimi için gerekli altyapı hizmetini götürmektir diyor. Dolayısıyla aslında bunun debin söylediğim gibi pratikteki uygulaması kültür merkezi inşa etmeye devam etmek. Yani biz cumhuriyetin bazı dönemlerinde olduğu gibi biz kültür dayatmayız. Evet. Diyen bir entelektüel evet. şey var bunun arkasında. Yani bunun kabını, altyapısını, ortamını hazırlarız diyor. Şimdi evet, yoksa il... biz işte İslami kültürü dayatırız. Hiç, hiç, oraya, hiç Onu ona dair. Onu dedikleri değil. yerde var tabii ayrı. Evet, evet. evet. Yani zaten Hı. sonra bunun nasıl çıktığını belki de evet. biraz nasıl dönüştüğüne bakabiliriz. Ee, sonra diğer dediği şey yine örtük anlamda e, tüm Türkiye'yi. Bunu yaymak diyor. Yani erişebilir kılmak diyor. Şimdi bu erişebilirlik yani kültüre erişim hakkı evet hem Avrupa Birliği için de tanınan haklardan biri. Ve bu anlamda da devlet olarak bunu üstleniyor. Ve benim de bin saydığım İstanbul ölçeğindeki yerel yönetimlerin yaptıklarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kültür ve Turizm Bakanlığı tüm Türkiye'ye kültür merkezleri inşa etmek suretiyle yapıyor. Onların da yaklaşık yaptığı 60 Hala inşa sürecinde olan tüm Türkiye'de bir 70 ila 80 tane var. Bunların hepsini de bakanlığın sayfasında görmek mümkün. Şimdi bu inşacı yan daha farklı şekilde işte birikiminin inşaat la la yazısında sayısında olduğu gibi çok detaylı olarak zaten ele alındı. Yani bunu bir biliyor ve bunu koyuyor ve erişebilirliği tüm Türkiye'ye bunu yaymak olarak tanımlıyor. E şimdi burada bu kapsama e, kamu yönetimi reformunun tartışıldığı 2004'te, Müzeler ve kütüphaneleri de sokmuştu. Yani şöyle yine bizim de görevimiz müdahil olmak değil de aracı olmak diyerek yani müzeleri de kütüphaneleri de yerel yönetimlere devredip hatta inşa ettiğimiz kültür merkezlerinde yerel yönetimlere devredip onları onlarla bırakacağız. Ve biz onlar zaten halka daha yakınlar, yakınlar doğru ihtiyacı saptarlar ve uygularlar. Yönetimlerine mi bırakacak yani? İdi. 2004'te kamu evet. yönetimi reformu sırasında. Bunu gündeme getirdi. Adem'i merkeziyetçilik yani. Aynen bu, ve bu muhteşem. özellikle bizler ve akademik merkezce bu yerel yönetim alanında çalışanlar tarafından büyük bir heyecan yaratıldı. Ve hatta onun üzerinden yerel yönetimler için kültür politikaları için çalışmalar yapıldı. Belediyelerde eğitimler yapıldı. Bu iş nasıl olur buna hazır mıyız gibi bir sürü şey. Hatırlıyorum o tartışmaları hatta yani. bu arada USA'sı. E, kültür yöneticileri toplantılarına da katılmıştık evet, ve hatta bir takım aynen. ziyaretlerde özellikle mesela şeyde Fransa'da bu Drak, e, rejyonel, e, bölgesel şey yöneticilerinin e, kendi bütçelerinin olması, kendi özel e, kurullarının olması, kendi programlarının olması mesela değil mi? Buna çok evet. benziyor. Ama tabii e, yine o dönem başka bu sefer Anadolu kentlerinde bir saha yapmıştım. Kars, Çanakkale ve Antakya'da. Uygulamaya bakınca şimdi tabii merkezi yönetimden yerel yönetime devredeceğiz deyince aslında bu muğlak. Çünkü yerel yönetim yerel'e baktığınızda sadece belediyelerden değil, il özel idarelerinden de oluşuyor. Evet. Ve 2004'ten sonra bu kamu yönetimi yasa, yasa işte paketindeki değişikliklerden biri de il özel idareler üzerine oldu ve bütçeleri ve bazı yetkileri arttı. Üstelik Yoktu. de e, belediyelerin yaptığı işleri üstlendiler. Mesela birçok e, restorasyon işi Onarım işi onların elinden geçmeye başladı ve kendi şeyleri oluştu birimleri oluştu evet. artık evet. birimleri var yani tıpkı bir yerel yönetim gibi il özel idaresinin şirketleri de var belki evet, evet. isimlerini duyuyorsun. Evet. Şimdi böyle olunca tabii ne oluyor merkezi yönetimin karşısında? delege edeceği hem bütçesini hem binalarını hem de sorumluluğu alternatifler de olabiliyor. Ve bu alternatifleri neye göre seçebilir? Tabii ki yine merkeziyetçi tavrını sürdürecek, vesayetini sürdürecek şekilde seçiyor. Tercihini bu yönden yana kullanıyor. Tabii durum böyle olunca biz ona desentralizasyon değil de konsantrasyon diyoruz. Yani debin yine dediğim gibi kollarını uzatmak, Kendi küçük birimlerini yarataraktan o küçük birimlerin yerelde ama aslında onun sözünün aynısını, tekrarını, yönergesinin aynısını uygulamak. Böyle olunca da aslında bizim bütün bu yerel özellik, yerinden yönetim, yerel yönetimin değerler olarak tanımladığımız işte çeşitlilik olsun, farklılıklar olsun, demokratik haklar olsun, kültürel haklar olsun onların korunduğu, gözetildiği, Onlara karşı bir duyarlılıkla ele alındığı bir ortam bir türlü yaratılamamış oluyor. Şimdi işte e, ne demek o zaman bu durum? Yani aslında yerel hani ta bu küreselleşme çıktığında alternatif olarak sunulan yerel hep nasıl tanımlıyorduk? Heterojeniteyi, çeşitliliği, renkliliği, farklılığı barındıran çok bonkör. Şimdi yine geri mesela sardığımızda İstanbul'a konuyu, İstanbul'a baktığımızda... E, 39 ilçe belediyesinin 39'unun da coğrafi olarak, nüfus kriterleri olarak, oy verme alışkanlıkları olarak, maddi sınıfsal özellikleri olarak birbiriyle aynı olduğunu söylememiz mümkün mü? Bir ilçenin içindeki mahallelerin birbiriyle aynı olduğunu söylememiz mümkün mü? Bunu olumlu tarafından baktığımızda İstanbul metropolü dünyanın... En çeşitli, en renkli, belki küresel anlamda yani farklı milliyetlerden e, gelen yani küresel belki kültürel unsurları taşımak açısından değil ama Türkiye'nin bütün çeşitliliğini taşıyan ki yine artık var mültecilerimiz var, Afrikalı göçmenlerimiz var. Yani bir geçiş güzergahı da İstanbul, keza turistlerimiz var, expertlerimiz var, Erasmus öğrencilerimiz var, var da var aslında yani rengarenk bir amalgam diyebiliriz. Yani çeşitlilikte bir sorun yok. Doğru. Yerel halksa halk yeteri kadar renkli. Bu güzel. Şimdi böyle bir çeşitlilik var ve onların oylarıyla göreve gelen yerel yönetimler var. Diğer tarafta başka bir çeşitliliğimiz daha var. Hani kültür ve biraz sanat tarafından bakarsak aslında İstanbul yine 2010'dan beri neyle anılıyor? Kültür sanat üretimiyle anılıyor. Özellikle çağdaşla da güncel sanatlar açısından baktığımızda en renkli en renkli ülke kentlerden biri. Tam bir genel mevsimindeyiz. Her şeye rağmen diyeceğim. Gelen yabancı ziyaretçinin sayısı e, niteliğinde renk hareket var. Dolu her yer. Evet, şaşırtıcı değil şaşırtıcı. mi? Şaşırtıcı. Yani evet. İstanbul sanki haberdar değil ama dünya İstanbul'dan haberdar gibi oluyor. Evet, evet. evet İstanbul'da bir bunu yaşıyoruz. <gülüyor> ben böyle bir garip yani bizim mahalledeki insanların bu olaydan hiç haberleri yok ama bizim servis veren bakkalın, berberin ...servis verdiği insanların... ...bu olaylardan haberi var. Çok komik bir durum var aslında. Evet. Şimdi cazip, şimdi bir kent ama böyle... Kend, ...durup de cazip olmadı. Yani ciddi bir sanat konusunda... Ee, ...bir üretim, bir hareketlilik var. Bir bonkörlük var. E şimdi ona da bakıyorsun... ...o bonkörlüğe, yani sanat üretimi... ...az buz değil, o konu da çeşitli. Ee, ama... Ortada, biraz erken geçtim, kültür merkezleri ve programına baktığında halk çeşitli, sanat üretimi çeşitli ama bu merkezler ve bu merkezlerde ortaya konulan program neredeyse benzer birbirine yakın, eş biçimli olarak ben bunu çeviriyorum. Bu aslında örgüt, yeni örgüt teorilerinden gelen bir kavram. Aizomorfizm diye geçiyor İngilizcesi. Yani sadece bize has değil, dünyada Bir nevi tek tipleşme, eş biçimli hale gelme durumu söz konusu. Şimdi bu da bizi diğer halkaya götürecek. Yine İse'nin söyleminde falan tam olarak çıkmayan, yani daha çok böyle demokrasiye erişebilirlik atıfı varken, aslında 2002-4'ten beri AKP'nin yaptığı başka bir şey var kültür alanında. O da piyasalaşma. Kültür alanını piyasalaşmaya açma. Ee, zaten şimdi biraz geriye dönük düşündüğümüzde, Tüm bunların o dönemde olması şaşırtıcı değil. Ne yazık ki şaşırtıcı değil diyoruz. Çünkü o zamanki neydi söylem? Avrupa Birliği'ne uyum sürecindeydik. Tabii ki demokratikleşecektik. Kültürel hakları, kültürel erişimi koruyacaktık. Bu demokratikleşme ne diyelim niyeti havada kaldı. Ama pratikte ona paralel giden, neredeyse kılıfını diyeceğim hazırlayan, yani demokratikleşme kılıfı altında gerçekleşen şey piyasalaşma oldu. Çok net bir şekilde kültürel alanın piyasalaşması, özelleşmesi hatta o anlamda devletin gerçekten de belli yerlerden kendini geri çekmesi. Aynı senin geçen günkü toplantıda konuştun. Beyoğlu İstiklal Caddesi aksı. Beyoğlu Belediyesi'nin kaç tane kültür merkezi diye sor. Yok. şehirin Beyoğlu'nda nesi var diye sor. Tarık Zafer Tuna'ya vardı. Tekrar evlendirme dairesine döndü. Merkezi hükümetin Beyoğlu Taksim'de nesi vardı diye sor. AKM. O da kapalı. Yani. Şimdi bu çok enteresan değil mi ama bir taraftan da Beyoğlu Belediyesi'nin e, işte mesela Cihangir'de kültür merkezi yok ama Tophane'de var. Kulaksız'da var. E, semt konağı onlar. Semt konakları. Evet, evet onlar aslında standart hizmet veren yani işte içinde çamaşır makineleri Aynen. de var. E, temizlik var. E, sağlık birimi var falan. Bir o, nevi toplum merkezi aslında Avrupa'da İngiltere evet. örneğinde adlandırdığımız yerler. Yani hmm. toplumun ihtiyaçları için e, sunulan hizmetler onun İçinde yalnız bazen kültürel faaliyet. Oluyor. Yani ben Kasımpaşa'dakinde mesela tiyatro gösterisi izledim. İzin ee, aldığım müddetçi oluyor evet, evet. başvurduğumda. Bazen de şaşırtıcı bir şekilde yalnız bu iki dünyanın hiç birbiriyle ilişkisi yok. Yani e, kültür merkezlerinin yöneticileriyle bir toplantı yaptık. Yani bu belli başlı İstiklal Caddesi'ndeki 7 tane kültür merkezinin yöneticisi katıldı. Beyoğlu belediye başkanı sürekli onlara işte siz diyor işte sergi salonlarınız çok güzel bizim için şunu yapın. Bizim için işte şöyle bir e, 1453 sergisi hazırlayın bizim için işte bir tane işte şöyle Beyazıt sergi hazırlayın yani hep böyle bir şeyler öneriyor. Şimdi ben rahatsız oldum yani e, belediyenin kendi imkanları yetmiyor. ...hani siz iyi salonlarınız var... ...yapabilirsiniz manası... ...onlar tabii yaparız başkanım falan diyorlar... ...ben araya bir çomak sokmak için şey dedim... ...aslında dedim... ...belediyenin kültür şey kurumu niteliğinde çalışan... ...içinde sahnesi de olan... ...mesela Kasımpaşa'dakinde var... E, ...semt konakları var... ...semt konaklarına niye kültür merkezleri... ...yardımcı olmuyorlar... ...bu kültür merkezleri oranın programlarına... ...katkıda bulunsalar da... ...bu İstiklal Caddesi ile sınırlı kalmasa... ...Kasımpaşa, Piyalepaşa... ...işte Hasköy falan o taraflara da uzansa deyince... ...belediye başkanı birdenbire şeyini değiştirdi... ...pozisyonu değiştirdi dedi, Göster, ...o zaman ben de size göstereyim dedi kendi yaptıklarımı... ...yani o ana kadar hep bir şey isteyen durumdaydı... ...şimdi ben size yaptıklarımı göstereyim ve pırıltıyı görün manasında... ...işte bir minibüs geldi... ...yöneticiler, kurumların yöneticileri gayet ışık insanlar bindiler... ...hep birlikte gezmeye başladık bu sent konaklarını... ...şimdi onlar böyle şaşırdılar... ...hepsi diyor ki... ...aa ne güzel yapmışsınız bey başkanım falan diyorlar... ...yani çok güzel yapılan şey... ...orada işte insanlar geliyor... ...bunlar daha önce benim arabama taş atıyordu bu çocuklar... ...bak şimdi büyüdüler ve hepsi Türkçe öğrendi diyor... ...orada anlıyorsun... ...yani modernleşme şeyini... ...aslında belediye bir hizmet olarak... ...onu yapmayı yeterli görüyor... ...onun ötesine geçmeye niyeti yok... Ki orada bir sınır var yani bu entelektüel üretim işte şey dünya meseleleri onları konuşmak için bu halka biraz lüks gelir yani bu halkı o kadar da başıboş bırakmamak lazım ama işte Türkçe öğrensin çocuklar çünkü Türkçe bilmiyorlar o mahallede daha önce geldiğinde bizim de başkanımızın böyle arabası olacak ileride diyorlarmış bunu protesto ediyorlarmış şimdi gayet güzel sevimli bir şekilde gülüyor yüzler kadınlar çamaşırlarını yıkıyorlar orada dikiş nakış bir şeyler öğreniyorlar falan. Yani aslında fena da iş görmüyor. Yok yok hiçbir itirazım Hı. yok çünkü o kadar nefes alacak yani hep konuştuğumuz kamusal alana ihtiyaç var ki birazdan e, önce şu senin yaptın şu gözleme ben başka türlü yani başkanın e, yorumunu başka türlü okudum ona da profesyonelleşme olarak okuyorum tanımlıyorum yani hizmet vermeyi profesyonelce yapmak oldu yeni belediye işi yani her şeyde son teknoloji. ...atıyorum büyük dev e, billboardlar, flatline ekranlar işte debin dediğim gibi e, halka ulaşmak için en son teknoloji araçlar... ...sen de çok ta şahit olmuşsundur. Belediye başkanı gidiyor bakkalın elini sıkıyor hemen onun fotoğrafçısı gidiyor belediye başkanı minibüsünde printer'dan halk, adamın elini sıktığı fotoğrafı printout alıyor... Bakkala veriyor. Bakkal 10. dakikada çerçevelenmiş fotoğrafı 10 dakika önce belediye başkanı buradaydı diye duvarına asıyor. Birlikte. Ya, i̇nanılmaz bir şey. <gülüyor> bu kadar <gülüyor> bu inanılmaz hız. bir hız yani. <gülüyor> evet. Ve bu evet. övünülen bir hız. Bu evet. işte hizmetin tanımının değişmesi. Hizmetin şeklinin adının değişmesi. Ee, ben bunu şöyle tanımlıyorum. Yani uzmanlık yerine becerikliliğin, iş bitiriciliğin. Sonuca ulaştık ama nasıl olursa ulaştığın biraz daha e, alkışlandığı bir dönemdeyiz. Bunu genel olarak söyleyebiliriz. Aslında kurguyla e, uygulama arasında mesafe yok diyorsun. Yani düşünceye düşünce, e, zaman yok. yok. Yer, zaman yok <gülüyor> ve evet. inanılmaz bir hızla. Bir, bir de aslında, de görülüyor hatta. Bu da başkanın omzunda ve dolayısıyla başkanlar bir nevi artık e, nasıl diyelim hem temsilcisi mi, hem kuklası yani çok şey. Aynen çok yüklüler ama şunu da söylemekte fayda var e, tabii ki dediğin gibi düşünce ve mesleki uzmanlığa yerin olmaması ama bunu sağlayan sadece belediyeler falan değil işte konuşuyoruz yani bu ne yeni neoliberal dil bunu gerektiriyor herkesin ağzında performans kriterleri var herkesin ağzında yeni standartlar var yeni göstergeler var bu göstergelere göre stratejik planlar var hedefleri koyuyor. ...işte bir önceki seneden daha ucuza mal etmek... ...ya da bir önceki seneden daha fazla izleyici doldurmak... ...ya da daha çok bina yapmak... ...ya da ihaleyi daha hızlı kotarabilmek... ...hep bunlar artık alkışa kadir, övünülen şeyler oluyor. E ne kaynıyor? Ama aslında esas hizmetin bizatı kendisi kaynıyor. İçerik dediğimiz şey... ...yine diyeceğim bir ara verelim... ...yani içerik en çok konuşulması gereken örnek... ...çünkü kültür sanatta içerik e, kazaya gelir gibi değil... Evet, David Boyu'dan mı gene bir şey dinleyelim? Var mı elimizde bir şey? Ee, bu çünkü <gülüyor> bu programın galiba şeyi David boy olacak bu gidişle. <gülüyor> olacak çünkü hem yaklaşık 30 senelik evet. kariyeri var ve bizde galiba 30 35 senedir pek değişmeyen bir hikayenin. Benim de çocuk Debby ile başlamıştı. Çok e, böyle long play'ler Türkiye'de basılırdı benzer kopyaları. Aynen kapaklarıyla her şeyle mükemmel bir şekilde izlerdik. Yani Türkiye'de o zaman nasıl bu başarılıyordu O, o günün şartlarını hiç bilmem. Long play'ler Türkiye'de basılıyordu ama o kapakların hmm. dokusu vesairesi her şeyi Orijinaliyle aynı oluyordu. Onu çok iyi başarıyorlardı. O yüzden benim de çocukluk hastalığım. Ama yanlış anlaşılmasın. Nostalji yapmıyoruz. Adam evet. hala dolu dolu gündemde. Evet. Şimdi e, bu müzik şeyle birlikte aslında yeni bir şeye de geçiyor gibiyiz. Ben e, aradan önce sana bir şey sorayım. Sonra aradan sonra da okay. devam ederiz. E, şimdi bu Ölçülebilir kriterler, bütçe, işte şu kadar para ayırdık kültüre <gülüyor> falan. Bunlar önemli sayıdan. Yani hep kültüre az para ayrıldığından şikayet edilir falan ama ayrılınca da bu sefer, mesela Kültür Başkenti programında gördüğümüz gibi yani paralar heba olabiliyor. İhaleyle yaptırılan konserler, ihaleyle yaptırılan sergiler. Ben bu maddi şeyin, e, hesap verebilirliğin Kültürel meselelere tam uymadığını düşünüyorum yani ihale yönteminin vesairesin. Burada yönetim araçlarına niye bu standartlar girmiyor diye belki programın son bölümünde biraz da tamam. hani ne yapılabilir meselesine yani çünkü seçimler öncesindeyiz doğru, doğru. ona bir saplama yaparız. Doğru, o zaman Müzikle şimdi devam edelim sonra konuşalım. Tamam.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 And sing countdown engines on check ignition and may god's love be with you <laughs> this is ground control through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. ...David Bowie'den söz edip de... Space'ı <gülüyor> dinlemesek olmayacaktı... İyi, ...onun değil. için iyi oldu... ...şimdi araştırmacı akademisyen... ...sevgili Ayça İnce ile... ...programı yapıyoruz... ...kültür ve kent yönetimleri... ...konusunda... ...kültürü nasıl yönetiyor kent yönetimleri... ...burada ortaya çıkan özellikler nedir... ...onları konuşuyoruz metropolitikada... ...bu son bölümümüz... ...burada Ayça'ya ben sözü bırakıyorum... ...teşekkürler... Ee, bu hizmet, debin dedin ya, ihaleleri kotarılması, kotarılma biçimi, işte performanslar, göstergeler, hepsinin yoğunlaşması. Ben bunu aslında... Şu anki yerel yönetimlerin özellikle İstanbul'daki yerel yönetimlerin yeni ideolojisinin işte hizmet olarak tanımlıyorum. Yani hizmet vermek dilde özellikle kullandıkları şekilde. Ve şunu yine Mustafa İsen'in aslında başka bir alıntısıyla birleştirebilirim. Bu yakın tarihli 2011 ile bir alıntı. Artık Mustafa İsen Cumhurbaşkanı danışmanı olduğu dönemde. Devlet kültür dünyasına hiçbir ideolojik dayatma yapmamalıdır. Bu açıdan devletin kültür politikası ancak şöyle olabilir. Türkiye'de var olan toplam yaşam kalitesini yukarı çekmeye çalışmak, güzel sanatlar alanında fiziki altyapıyı geliştirmek, herkesin kendi yaratıcılığının önündeki engelleri kaldırarak sınırsız yaratıcılık imkanlarını çoğaltmaya çalışmaktır. Biz fiziki imkanları oluştururuz, kültür merkezlerini yaparız, sahne yaparız, sponsorluk yaparız, yurt dışı, yurt dışı etkinliklere destek veririz, Ama şu sanat alanında çalışacaksın, şunu yapacaksın, ben seni destekledim gibi dayatma kesinlikle olmaz diyor. Şimdi işte benim eş biçimlilik olarak adli, adlandırdığım, aslında bunun uluslararası literatürün söylediği yapıyı biz kurarız. Ve bunu da neoliberal bir şekilde kurarız. Piyasalaşmaya asla karşı değiliz. Piyasanın unsurlarını davet ederiz. Senin az önce verdiğin Beyoğlu Belediyesi örneğindeki gibi olabildiğince onların imkanlarından faydalanırız gereğinde onların dili ve yönetim şeklini de kullanırız diyor. Yani bizim geçmişte aşina olduğumuz, aslında bürokratik hantallık olarak da adlandırdığımız kamu idaresi anlayışının bir nevi özel sektörde görülen kamu işletmeciliği anlayışına dönmesi var. Bu anlamda baktığımızda yerel yönetimler olarak kendi dönemlerinin hantallıktan kurtulmuş, daha performatif, daha verimli, daha çok kişiye ulaşılan ama hep daha daha daha nicel anlamda dahaların çok olduğu bir durum söz konusu. Sayamakla bitmez. Ama kültür ve sanattan konuştuğumuz noktada dahalar öyle o kadar da anlam ifade etmiyor. Yani bedavaya açtığın salonların boş olması ister bunu ta Akdeniz Olimpiyat oyunlarına kadar taşı, davetiyeler ver de yine dolmasın. olmasın. Yani Demek ki mesele bütün bu kabı, e, biçimi ya da şekli en e, güncel, çağdaş şekilde yapmak da değil belki mesele. Dolması da ayrıca yeterli bir gösterge değil. Mesela şimdi Topkapı'daki şehir parkı ve oradaki fetih müzesi tam da kavşak noktasında ve doluyor, okullar getiriliyor falan. Ama orada işte tam tersine, Mustafa İsen'in söylediğinin tam tersine çekirdek bagaj yani arkasındaki kutsal bagajı koruyor şey ideoloji burada işte, Türk gençliği ben neymişim diyerek çıkacakmış buradan Başbakanın öyle öyledir şimdi e, haklısın Korhan ama şunu da demem lazım yani belki dinleyiciler de buna tepki verebilir ama belki de doğru eş biçimliliği tanımlamak için bu tanımlamak için bu vuruşu örneği vermem lazım tüm siyasi partiler yani seçim kazanarak göreve gelenler tabii ki kendi ideolojik duruşlarını ...arkasını kollayacaklar. Tabii. Ve popülist olacaklar, kendi seçmenlerine oynayacaklar. Ayrıca Dolayısıyla... o bir şifre olacak. Tabii. Yani yani o yüzden senin şu dediğinde şaşacak bir şey bulmuyorum. Hı. Elinde adamın imkanlar var, fırsatlar var... ...yaratmış, kazanmış, yandaşından olsun... ...başka şekilde değiştirdiği kanunlarla olsun ama... ...bunu kullanacak. Mesela tarih yarımadanın e, bu şu yapılan planları... ...yani koruma planları, imar planı diye geçiyor biliyorsun... ...tarih yarımada koruma, imar planları... Bunun raporunda işte baya bir yaşam tarzı e, tarifi var. Sokağında şerbetçi dolaşan, so e, pencerelerinde kafes bulunan e, mahalle bakkalının bulunduğu E, şeye olan bir Osmanlı mahallesi geçiyor. Tamam. Bunları hepimiz bildiğimiz için Ama ben gerçekten çalışmayı şey başka yok. bir yere evet. kaydırmaya çalışıyorum. Evet. Yani şunu söylemem lazım. Bir araştırmacı olarak ister CHP olsun ister AKP, bu eş biçimlik ne öyle bir alpiyasa dili her yerde egemen. Bu Türkiye'de de İstanbul dışındaki kentlerde de bütün işte Anadoluya turlayanlarımız yaz tatilinden dönenler hazırdır şimdi. Arabayla geçtikleri bir kentlere baksınlar hepsi birbirine benziyor. Yani benim vurguladığım şey bu eş biçimlik. Ve hani tepki alabilecek örneğimi söyleyeyim. Kutlu doğum haftasını yapmakla Atatürk'ü anma töreni yapmak arasında bir fark yok. Aynı yöntemle evet. yapılıyor. Aynı yöntemli evet. şey ve zaten bizlerin biraz daha öbürüne takılmak yerine etkiye tepki göstermek yerine. Hani biraz da yöntemler üzerine konuşacağız ya seçim arifesinde. Bakacağımız şey aslında bu işi tutuş iş yapış biçimi eleştireceğimiz şey bu. Çünkü bu kap böyle çakılırsa kabın içine ne doldurursan doldur, su doldur, vişne suyu doldur, menba suyu doldur, kabın şeklini alıyor bir şey fark etmiyor. Yani burada bizim daha temelden bakmamız gereken şey bu yöntem iş tutuş biçimi dediğim şekli eleştirmek. E bunun da ilkeleri aslında net. Yani Yerel yönetimleri yerel yönetim yapan demokrasi ve çeşitlilik yerine biraz daha yandaş ve popüleritenin öne çıkması, eşitlik ve refah yerine yeniden paylaşımı ortaya koyması, yetki devirli yerine ya da desentralizasyon yerine yetki genişliğini ortaya koyması ve daha detaylı küçük ölçekte baktığımızda da bu aceleden, dedik ya hız, düşünceye şey yok, kötü taklitlerin ortaya çıkması. Bu pratikliklerden yani hazır hazır dosyaların elden ele verilmesi ee, işte. Her işi yapan e, müte, proje müteahhitlerin ortaya çıkması. Evet evet 2010 yani. 2010 Kültür Başkentinde gördük mesela. Yani kültür müdürleri. Konser de yapar sergi de yapar falan. Böyle, yani kültür müdürleriyle gerçekten empati kurabilirim çünkü görüyorum her şey onlardan isteniyor ve aslında çoğu kültür müdürü aynı zamanda e, sosyal konulardan sorumlu müdür de oluyor. Yani bir yandan cenazesi için ondan destek isteyen adam da kapısını çalıyor. Öbür tarafta tiyatro yöneticileri sergilecekleri konular için işte atıyorum bir senede on tane oyun kapmaya çalışıyor. Yani inanılmaz bir pazar dönüşüm, şartnameler, ihaleler ve bürokratik yapı içinde e, kültürün geniş anlamıyla ihtiyacı olan zamanı, emeği ve niteliği oraya e, bırak sığdırma yayacak... Bir durum yok. Peki burada <gülüyor> vurucu bir şey zamanı geldi. Çünkü bu söylediklerin tam da benim aslında bu beklediğim noktaya seni şey yaptı. Çünkü Peki, bunun bak. altyapısını öyle bir şekilde serimledin ki şimdi bunu söylemesem olmayacak. Şimdi bu tartışmalarda genelde işte bu AKP politikası, AKP zihniyeti ya da işte falanca şey denirken aslında bu arkasındaki işleyişi gizlemiş olmuyoruz. Yani onun yanı... Ben iktidara gelsem aynı altyapıyı ben de kullanacağım i̇şte. demek bu aslında. Çünkü AKP'yi öyle kullanmakla, yıkmak arasında çok fark yoktu. Yıkılmıştı AKM içerik olarak zaten yönetim olarak. O galeri yönetilmiyordu. içeride şalter indiren bir şey vardı, yönetim vardı. Tam konser sırasında şey almayınca bir şey şalteri indiriyordu. Yani bu kadar korkunç bir kamu kurum haline gelmişti. Dolayısıyla bu şey üzerinden, kod üzerine okumaya çalışmak AKP'yi hala... Ki sen tersini yapıyorsun. Aradan evet. da hiç fark yok diyorsun ki. Bu bence çok çarpıcı. Bizim aslında bu şeyi örtmemizi yarıyor. Yani evet. siyasi şeyin evet. hep e, iktidar e, söylemiyle kültüre baktığını gösteriyor. Yani ben gelirsem ben içeriğini değiştireceğim diyor. Rahatlatmak için. Evet, ama ama aslında biliyorsun. işleyişi değiştirmiyor. Evet. Kamusal işleyişi değiştirmiyor. Evet. Zaten kanıksanmış, yerleşikleşmiş, işte bürokratik olan denilen. E, Beber'in şahane bir lafı vardır. Şimdi bir dakika onu... Yani bürokratik örgütler bilen ancak öğrenme özürlü örgütlerdir der. Yani bir şeyi değiştirmenin en zor olduğu yapılardan bahsediyoruz. Dolayısıyla iktidar, ideoloji, siyasi parti, lider değişsin. O o kadar e, yerleşikleşmiş bir şey ki. Bunu değiştirmek çok zor. Ama işte bunu hadi ben de yapmazsam olmaz geziye bağlayalım. E, orada gördük farkı. Neydi o fark? Etkiye tepki yerine, hani hep konuştuğumuz şey sistem içinden sistem değişir mi? Sistemin dışına çıkmak mümkün mü? Yani etkiye tepki yerine, çapulcu lafı bir önceki jenerasyona söylendiğinde küfür gibi gelir. Ulan sensin çapulcu, pardon açık radyo izleyicileri evet, denir. Evet. Ama burada ne oldu? Aa, Aa. hepimiz çapulcuyuz, eyvallah bir başka ne var oldu? Hmm. Şimdi belki budur, bu taktik, bu bir stratejidir diyemem. Ama benim de okumada yapmaya biraz daha sanırım e, çalıştığım şey... Buna dikkat çekmek. Yani biraz daha bunun böyle olduğunu sadece kültür yönetimi için değil, devletin çeşitli kurumlarında, çeşitli başka sektörlerde de bu eş biçimliliğin nasıl nüfuz ettiğinin altını çizip, biraz daha meta teori yani neoliberalizm üzerinden bunu okuyup düşünüp mesafemizi ona almamız lazım. Ve ne yazık ki ve çok üzülerek söylediğim şey bu, demokratikleşmenin, demokratikleşme söyleminin, hepimizin sahiplendiği demokratikleşme idealinin kimi zaman idealin söylem olarak kalıp altında bu benim işte sahamın gösterdiği şekilde işte piyasalaşma gibi profesyonelleşme gibi neoliberal dilin aslında yerleşikleşmesine yol açtığını görüyoruz. Aslında. Yani demokrasiye yeteri kadar evet. inanıp savunmamak Esas temel toplumcu evet. olan değerleri sahip çıkmamak yüzünden detayda, pratikte olan bir tane harcadığımız emek ve zamanla biraz geri çekilip esas değişilmesi... ...yani yoruluyoruz, yolda yoruluyoruz, değişimi yapamaz hale geliyoruz. <gülüyor> evet, bu şeye genziyor. itiraz edince Kültür Bakanı Müsteşarı bu özel restorasyon konularında biz demokratik bir yönetimiz demişti bana. ...itiraz ediyorsunuz, dolaşın... ...itirazlarınız bize bildirin... ...biz yeniden yaparız demişti... <gülüyor> ...mesela bu kadar da demokratikler... ...zaman kazandı. <gülüyor> <gülüyor> ...düşünsene mesela muazzam kadroları var... ...binlerce insan çalışıyor bakanlıkta... ...ve aynı zamanda da bir bütçe var... ...az çok... ...işte binlerce müteahhit çalışıyor işleri yapmak için... ...ama sen gönüllü olarak... ...hani bu da var... ...biz gönüllü insanlara da hayat hakkı tanırız... ...ya bu normal işlevi olması gerek kültür bakanlığının... ...yani burada işleyiş aslında... Öznellikten çıkarma süreçleri yani e, bu gezideki olay tersineydi yani genellikle siyasi sürece tercüme edilirken bütün bu dinamikler toplumun dinamikleri onların öznerliklerini yok eden anonimleştiren işte o işte başı kapalıysa mutlaka AKP'li olacaktı. İslamcıysa mutlaka solcuları sopalayacaktı Taksim'e geldiğinden için gelirdi. Antikapjes Müslümanlar bütün bu ezberi yıktılar. Yani o mirası bir anda çözü verdiler. 69 yılından beri. Bizim kafamızdaki şey işte sakallı işte böyle Müslümanlar geldiği zaman onlar oraya solcularla kavga etmek için gelirdi. Çünkü bu anonim kalıplar içine şey yapıyordu. Bu milli rejim aslında bu şeyleri özellikleri e, yok etme özellikle arındırma işlevi görüyor. Tekrar ona özelliklerini kazandıracak şeyler için de tabii ki bu piyasa şeyi dışında, piyasa çünkü bağımlı bir mantık. Yani bunu yaratabilecek bir özgürlük alanı. Dünya buna kafa yoruyor aslında. Yani ben bir kültür yöneticileriyle ilgili yapılan toplantılarda politikanın artık bu kodlar üzerinden tartışıldığını değil işleş üzerinden... ...hatta dispozitifler üzerinden... ...konuşulduğunu... ...yani sol aslında hep maddi der ya... ...solun şeyi maddi... E ...maddi ise işte bunun üzerinden konuşulması gerekiyor... ...sol bir politikanın... ...bence bu noktaya getirmemiz iyi oldu... ...gayet iyi oldu... ...ve işte saydım... nasıl diyelim... ...alan açmak biraz mesele... Ee, ...işte ne dedim... ...ilçe yönetimlerinde 79 kültür merkezi var... ...üzerine 45 tane şeyi ekleyelim... ...İBB'ninkileri... ...kapılar açık... ...buyrun deseler... ...ne olur... ...gezi parkında kapılar açıktı ve buyurun denmedi ama... ...yani evet. bir dense... ...o yitip giden meydanlar... ...hani eski gelenekteki... E, ...sokaklar, boşluklar... ...parklar yerine... ...madem bu kadar inşa dünyası olduk, kent olduk... ...o çatısı kapalı yerler... ...de bizim ve kamusal alanımız olsa... ...ve buyurun kapılar açık... ...bugün serginizi yapın, yarın... ...festivalinizi yapın dense... Zaten aynı şeyi göre göre tekrarlıya tekrarlıya. Zamanla yeni talepler gelecek o insanlarda. Onlar kendileri taleplerini götürecekler. Şunun dersini istiyorum, bunun eğitimini istiyorum, bu sanatçıyı getirmeni istiyorum. Bana altyapı olarak atıyorum tuval alman istiyorum. Hayır, sprey boya alman istiyorum gibi gelebilir, gelecek. Biraz daha esnek yönetim değil de gerçekten esnek, gerçekten samimi, gerçekten şeffaf, gerçekten halkın olabilse gibi yerel yönetim... E, ...bence çok şey değişir. Yani küçük jestler... ...özellikle sanat üzerinden de konuştuğumuzda... ...çok şey değiştirebiliyor... Ama e, samimi olmak lazım arkasında. Evet onları politik diye görmüyorlar. politik talepler bunlar. <gülüyor> e, bu çok anlamlı oldu bence. Tam da yerel yönetim seçimlerini tartıştırıyorduk programımızda da. Biz de e, programın içine yer vermeye çalışıyorduk. Ama bu program galiba içlerindeki en anlamlısı oldu. Çok e, teşekkürler sevgili Ayça İnce. Katkıların için her zaman bekleriz programımıza. Çok keyif aldım. Destekçimize de çok teşekkür ederiz. Programımızı destekleyen değerli dinleyicimize. Evet haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben or oraya gittim zaman, bal, bal, bal, bal. Şut alıyordum, istedi. Hazırlayan Mesut Amr, Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takus değil. Kolay kolay boşaltamadılar. Yani Melekleri gider, terk etti de her şey bazarı